Valladîn, jahedû fi na lê nehdi, nâmûm sibûlana, wînna Allah lâmag al-muhsinîn. Câdâk Allahu Alâzîm. Wblâna Rasûlûn Nabiûl Hâshmiûl Kârim. Ya ve ile Zulmet, zulmet, üstüne çepe çevre bizi saran zulmetlerden bizleri halâs eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezzinatından bizleri mas'un ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb ve serfiraz eyle. Âmin, bihormati <gülüyor> seyyiden yürselîn, velhamdülillâhi rabbil âlemîn. tarım Müslümanlar. Bir istek, bir arzuya binaen cemaatin huzuruna çıkma zorunda kaldım. Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız şeylerin rızası istikametinde olmasını dilerim. Rızası istikametinde eğileceği işlerde üstünü ifadeye muvaffak eylemesini ve sizleri de Hüsnü istifadeye muvaffak eylemesini dilerim. Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Havanın iyiden iyiye karardı, ümidin inkisara uğradı, insanımızın çepeçevre bir ümitsizlik içinde kaldığı dönemde. En büyük meselenin O'na ümit getirme, dizine derman ve kalbine fer getirmedir. Her şeyin yıkıldığı dönemde O'na çalışma ümidi verebilirsek, kalbine derman verebilirsek, dinlediği, duyduğu, okuduğu şeylerden gözüne aydınlık ve nur kazanabilirse, geleceği aydın görme, ışık görme. Böylece Rabbine karşı itimadının artması, çalışma şevkinin kazanması doğacaktır ki, Cemaat içinden en mücrime bu mevzuda vesile olmayı lütfedecek Hazret Allah'a lütfetmeden evvel binlerce minnet, minnet ve şükranlarıma arz ederim. Ayeti kelimeyi mevzuasyla vua ettim. O ayet istikametinde Rabbim dilediği kadar bir şeyler anlatma daha sonra da imkan bahşederse yine aynı istikamette idare kelam etmeye. Niyetliyim. Bu niyetimde de Rabbim rızasından ayırmasın. Bugünün insanının en büyük derdi, gazetelerde manşet haline gelen ve radyoda yer yer insanı boğucu bir hava içinde kulaklarımıza kadar gelip ulaşan, fısıltı gazetesiyle, her tarafta kendisini hissettiren ve hissettirdiği her yerde ictimai hayatı felce uğratan, hizmet edenlerin hizmette şevkini öldüren, sahide şevklerini öldüren umumi bir hava var. Hep beraber ümidimizle, Allah'a imanımızla, Cenab-ı Hakk'ı itimadımızla bu havayı göğüsler, bu kâbusu bertaraf edebilirsek milletimizin, insanımızın üzerinden, İnsanımız ileride hizmet etme imkânını bulacak. Bizim bugün yapacağımız en büyük şey, iki-üç asırlık şu felç dönemini sona erdirme, insanımıza yeniden hizmet etme aşk ve şevkini kazandırma. Aslında gerçekten inanmış bir insanın ümitsizliğe düşmesi için hiçbir sebep yoktur. Günde beş defa Rabbin huzuruna gelen ve kırk defa secdesiyle alnını yere koyan, Ayağını bastığı yere koyan, Rabbini ahdü peymanını yenileyen. Günde kırk defa ''İyyâke na'bdu na ve iyyâke nestaîn'' diyen. Sırtımıza bir ubudiyet vazifesi yükledin. Belimiz iki büklüm ediyor, üstesinden gelemiyor ve altından kalkamıyoruz. Ama bu vazifenin altından kalkmak için de yine sana sesleniyor, kapını vuruyor. ''Ve iyyâke nestaîn'' diyoruz. Yardımı senden isteriz Allah'ım. Bunu günde kırk defa yenileyen bir insanın ümitsizliğe düşmesi düşünülemez. Kaldı ki ümidimizi besleyen, gözümüzü açan, muvaffakiyete doğru bize çok şeyler vadeden eden o kadar çok faktör var ki, ne bunların bütünü birden benim aklıma gelir, ne de ben bütününü birden size aktarma imkanına sahibim. Ama bununla beraber yine de size yapacağınız büyük hizmette Hizmetinizin tayin ve tespitinde dini mübini İslam adına atacağınız adımlarda bir fikir verebilme maksadına matuf olsun diye olması için ben de bu mevzuda ihlasla bu işi tutacak sizlerin aranızda yerim almam için arz edeceğim. Ümidimizi besleyici şeylerden bahsedeceğim. Havanın kararmış olduğu doğrudur. Üç asırdan beri ihmal birikiminin bizi içinden çıkılmaz bir çukura attığı doğrudur. Neslimizin şirazeden çıktığı doğrudur. Kadınıyla erkeğiyle beraber bütün gençliğimizin eyyamın elinde melabe olduğu da doğrudur. ız namus, haysiyet ve her şeyin paymal olduğu doğrudur. Ateşin bacayı sardığı ve emniyet kuvvetlerinin dahi bu kargaşa ve bu anarşiyle ile başa çıkamadığı doğrudur. Gazeteler yalan söylemiyorlar, bu söz söylenmiştir, doğrudur. Ahmet Mehmet Efendi'nin Çanakkale'de emperyalizme karşı babası savaşan ve önünde de şühedanın ervahının koşup durduğu Ali Osman Efendi'nin Kabe'yi tevhâf eden Emanetin Hacerul Esved'e tevdi eden müminin, müslümin evladı olduğu bu da doğrudur. Evinde, elinde Kur'an'ı düşürmeyen Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın çocuğu olduğu da doğrudur. Ne üdi belirsiz, ne zebi hakkında bizi tereddüde sevk edecek bu korkunç tekevünün nasıl kaynaklardan ve dış mihraklarla nasıl bu hale getirdiği o da doğrudur. Ama bütün bu doğrular içinde en büyük bir doğru var. Bunları ters yüz edecek, inkisara uğramış ümit ve hayalimize yeniden can ve derman getirecek Hazreti Allah'ın <gülüyor> "Lehu maqalidus semavati ve art ferman-ı ile kendisini anlatması da doğrudur. Bütün anahtarlar ve kilitler Allah'ın elinde. Nice inhitatları Allah Celle Celalü irtika ve ilalara çevirmiştir. Nice zirvelerde bulunuşları, oluşları, derenin dibine düşürdüğü, kuyunun dibine düşürdüğü gibiyim. kuyunun dibinde, El'in içinde, inkisar içinde inleyenlerin elinden tutup zirvelere çıkardığı da inkar edilmeyecek kadar çoktur. Seyyidina Hazreti Adem'den, Seyyidü'l-Enbiya ve Seyyidü'l-Beşer, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine kadar, Beşer kaç defa çukura düşmüş ve çıkmıştır, bu da doğrudur ve up uzun bir gece bir Leyli Yelda yaşadıktan sonra, senelerce bir şafak beklediğimiz halde, her bekleyiş bizi ayrı bir gecenin korkutucu tehditleriyle geldikten sonra, şu anda çevrenize baktığınız zaman bu nesli görüş dem, şu dahi çok ciddi bir doğru, ciddi bir vakam ve ümidimizi besleyici büyük bir faktördür. Cenab-ı Hak bu istikametten, bizim ümidimize, kalbimize derman lütfeylesin. Çokları yıkılacak hale gelmiş, hususi dünyasında yıkılan kimseler, yaşadıkları dünyada fani olduklarından ötürü hususi dünyalarının enkazı başlarına uçtuğu için, bütün dünyayı yıkılmış kabul eden, inkisarı hayal içinde olanlar var. Ticareti yıkıldığı zaman dünya yıkıldı diyenler var. Fabrikası kapandı diye, bütün iş bitti diyenler var. Memur maaşlarının işe yaramadığını gördüğünde, artık dünyada yaşanmaz cehennem haline geldi diyenler var. Hususi dünya adesesiyle, eşya ve hadiselere bakıp, ve biz bir bahar beklerken, bir nahar beklerken, önümüzde yeni yeni karanlık gecelerin tehdidiyle dünyamızı karıştıran, Bizi inkisarı hayale uğratan, hususi dünyasında fani olmuş, kara gören insanlar var. Bunlar karşısında kalbimize derman getirecek, Allah'la irtibatımızı, intizabımızı kuvvetlendirecek şeylere çok, çok şiddetli ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Allah Hasemle anlatıyor Celle Celaluhu: "Vellezine cahadû fînâ lenehdîennahum subulana." Yolumuzda mücahade edenlerim bu işe baş koyanların bir yola değil, çeşitli yollardan ufku hidayete, zirveyi hidayete ulaştıracağını Allah yeminle bize anlatıyor. Gazeteler varsın, ters istikamette manşet atsınlar. Hadiseler bizim aleyhimizde gelişiyor gibi bir hüviyete karşımıza çıksın. Ticari hayatta, iktisadi hayatta veya kültür hayatımızda önümüzde bir piştar rehber gördüğümüz, Işık tutan olarak kendilerini kabul ettiğimiz kimseler varsın, karşımıza yanlış tevillerle çıksınlar. Allah'ın beyin beyanatına itimat ederek, fermanı sübhanesine itimat ederek katiyen geleceğin inkarcılar için karanlık bir gece olacağını söyleyebilirim. Ve geleceğin müminler için uzun bir gündüz olduğunu da söyleyebilirim. Allah ferman ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İş, son kerteye gidip dayandıktan sonra bu çıkışa parmak basıyor. Asrımıza kadar gelen bütün müştehit ve mücedditler, ahir zamanda alem şumu zuhur edecek bir nurdan bahsediyorlar. Kur'an'ın mevce mevce etrafı alacağından bahsediyorlar, İtimat ediyoruz. Ve şu anda umumi tekevün bu mevzuda bize çok şey ifade ediyor, buna da itimat ediyoruz. Ama insanımız, olup bitmiş hadiseler karşısında kendisine düşen vaziyeti tayin ve tespit etmesin, tavrını çok iyi ayarlaması, ne yapması lazım geliyor, o mevzuda kat'i karar vermesi lazım geldiği gibi, ileriye matuf davranışlarını da çok iyi ayarlaması, sağlam bir stratejiyle ileriye doğru gitmesi gerekmektedir. Eğer o kendine düşen vazifeyi bırakır da günün muhasebesiyle meşgul olursa, Boğucu hadiselerin tesirinde kalarak biter, tükenirse, kendisine terettüp eden işle yapılmayacaktır. mevher mevcudat Efendimiz'i rehber kabul ettik. Var olduğumuzdan bugüne onun sözlerinin rehberliği altında yürümeyi kabul ettik, arkasında yürüyeceğiz. Aleyhisselatu vesselam hiçbir zaman ümitsizliğe ve inkisara düşmemiştir. Kendisi peygamberlikle serfiraz olduktan altı sene sonrasına kadar ki Seyyidina Hazreti Ömer altıncı sene Müslüman olur. Müslümanların sayısı kırka çıkmamıştır. Falan lider filan lider değil. Falan mürşid filan mürşit de değil. Falan fikir adamı filan fikir adamı da değil. En büyük insanların özleşip şekillendiğim. En büyük fikirlerin kendisinde kristalleştiğim. Devr-i Adem'den kendi devrine kadar bütün hakikatların öz haline, hulasa haline geldiği sözü öz, özü öz, kelamı öz ve lali güher olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam insanların gönlünü fethedici muhteşem beyan ve ifadesiyle 6-7 sene insanları hakka çağırdığı haldem. Başına kül atıldığı bir devirdem. Toprak saçıldığı bir devirdem. Taşlarla başı yarılıp dişi kırıldığı bir devirden, yüzüne tükürükler atıldığı bir devirden, altı senelik mücadelenin neticesinde Müslümanların sayısı kırka çıkmamıştır. Ama Resul-ü Ekrem bu müthiş, ümit kırıcı durum karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiştir. Bu dönemdeydi. Bu dönemdeydi ki her vadide bin geda feryat ediyor ve Resûl-ü Ekrem'in medet resan olmasını diliyorlardı. Bir vadiden geçerken, asabından bir tanesini ata bindirmiş eziyet ediyorlardı. Başka bir vadide bir tanesini ayaklarından ip bağlamış kumun üzerinde ki o kuma ayağını basanlar çok iyi bilirler. Yaz gününde siyah taşa ayağını basmak mümkün değildir. Sırt üstü yatırıyor ve kendinden çok ağır taşları da üzerine basıyorlardı. O bütün bunları görüyor, bu dilhu edici hadiseler karşısında doğacak şafağı intizar ediyordu. Bir tarafta Ali Yasir'in yanından geçerken, yaşlı baba sesleniyordu. Yanı başında eza ve cefaya maruz büyük kadın Sümeyye ve delikanlı evlat Ammar bin Yasir ve yaşlı baba iki büklüm. senelerden beri, Çektiği ıstırap kendisini dilhur etmiş, iki büklüm etmiştim. Ya Resulallah sabahtan akşama kadar hep böyle diyordum. Parmağını kaldırsaydı celal ile dönen o parmak ayı parçaladığı gibi, küfrü yerle bir eder hak ile ederdim. Sabahtan akşama kadar Ya Resulallah diyordu. Allah Resulü içi yana yanan, düşünün ki bir kafir ölüsü karşısında dahi, Göz yaşlarını tutamayıp ağlayacak kadar rafik ve şefik olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu bil Bilmüminîne raûfur rahim ayeti kerimesiyle rafet ve rahmeti bize anlatılan Fahri Kainat efendimiz. Bu manzara karşısında sabren ye ya aleyhasir diyor. Ali Yasir sabretmesi gerek. Daha pek çok sabretmesi gerek zira bu iş bu şeyleri istemektedir. Arz edeceğim şey bu değil. O bunları görüyor. İbn Erkam'ın evine çekiliyor. Sonra Mescid-i Haram'a geliyor. Allah'ın evi dediğimiz Beytullah'ta Rabb'in tecellileriyle baş başa kalıyor. Rahmetler rezonans oluyor. Gelenlerle doluyor. Yine evine çekiliyor. Orada irşadına devam ediyor. şeyh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Khabab bin Eret'in iki büklüm Resul Ekrem'in karşısına şöyle çıktığını görüyoruz. Bu siyahi köle bir demirci dükkanında çalışırken beni Haşim oymağından semalara doğru amudi nuranı halinde yükselen nuru görmüş. Maddi ve manevi istirabının dermanının bu olacağına inanmış. Çok asil ve soylulardan evvel huzur ü risalet Fenahiye koşmuş, diz gelmiş, onun karşısında takınılması gereken ubudiyet tavrını takınmış ve resul Ekrem'e intisap etmişti. Ama Efendisi'nden ve yakınlarından her gün ekmek ve su yerine eza ve cefa yutuyordu. Her gün ekmek ve su yerine yuttuğu şeyler kaktüs gibi şeylerdi, diken gibi şeylerdi. Dilini söküp midesine götürüyor, gırtlağını söküp midesine götürüyordu. Bitip tükenme bilmeyen bir ıstırap ve karşısında bitip tükenme bilmeyen bir sabır ve tahammül vardı. Ama bu insandır, ne kadar dayanır. Bir yere kadar dayanmış ve sonra söz sultanına Sahibi kainata müracaat etme lüzumunu duymuş. Mefkari mevcudat efendimizin huzuruna çıkmıştı. Buhari Müslüm kaydediyor. Efendimiz ridasını diyor başına almış oturuyordu Kabe'nin gölgesinde. Canım çıksın, ümmet-i için kim bilir ne düşünüyordu. Seması bizim semamız kadar kararmıştı. Ümit vadedici bir şafak yoktu. Horozların ötüşünde hep yıkıcılıktan bahsediliyordu. Başına ridasını almış orada melûl mahzun oturuyordu, Şairi şehrimizin ifadesiyle mahzun nebi. Diyor ki yanına sokuldum, Ekrem başının ridasını kaldırdı. Bana baktı ama bakışlarından memnun olmadığı hissediliyordu, canı sıkılmıştı. Bu işte bozgunculuk olur mu? Kula kulluk gerek, Rabbe de Rab. Kimse onu bir şeyle izam edemez, bağlayamaz, bize yüklediği şeylere tahammül etmek lazım. Güller üzerinde yürüdüğü devirle dikenlere bastığı devri müsavi tutmayan insan ıstıraptan kurtulamaz. Bakışlarıyla memnun olmadığını ifade ediyordum. Ama sözde de bunu ifade etti. Siz ıstırap mı çekiyorsunuz? Sizden evvel fert alınırdı diyor inandığından ötürü. Hendeyin içine yatırılırdı. Demir testerelerle ortadan kesilirdim ve sonra demir taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı da yine dininden dönmezdim. Vallahi Allah bu işi tamamlayacak siz acele ediyorsunuz. Allah bu işi tamamlayacak siz acele ediyorsunuz. Hırçınlığınız, zahuşunetinizden bağırıp çağırmanızdan o işe sizi götürecek yoldan çıkmanıza acele ediyorsunuz. Zayin'e San'a'dan çıkacak Medine'ye kadar gelecek dem. Devenin üzerinde, Hevdeci'nin içinde kadın, Tek başına seyyahat yapacak da kimse ona dokunmayacak, o emniyet devri gelecektir buyuruyor. Habba bu emniyet devrini görüyor. İnandığı ve perdeyi gayb kayıp kalksa kanatı değişmeyecek bir imana yükselmiş olmasına rağmen, o devri görünce Mukbir-i Sadık'ın beyanatıyla içinde yeniden bir şema dahi yanıyoruz. Doğru söyledin ya esulallah diyor. O devri idrak ettik diyoruz. Altı yedi sene hep böyle sırab içinde. Yedi sene ile bittiğini mi zannediyorsunuz? Aradan on üç sene geçmiş Akabelerde Aleyhisselatü vesselam insan arkasından koşuyor. Gezdireyim sizi müsaadenizle. Bir şey anlatmak için bunları söylüyorum size, onu arz edeceğim. Buyurur ki, tatlı günler idrak ettikten sonra, o tatlı gün idrak etmedi haddizatında, tatlı gün idrak etmedi. O başkalarını yaşatmak için yaşama zevkini feda etti. O cennete girme zevkinden dahi fedakarlıkta bulundu. Abdülkuddus büyük bir hakikati derin bir veliye yakışır, derinlik içinde anlatır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a yükseldiğinde huriler teşrifatçılık yapıyor. Gökteki yıldızlar kaldırım taşı gibi atının ayaklar altına diziliyor. Gilman inci mercan gibi önüne saçılıyor. Hoş geldin diyor, hoş Ahmet ediyorlardı. Ama bu alemin ihtişamı onun gözünü kamaştırmadı. İnsanlığa karşı yapacağı vazife onu ümmet ümmet havası içinde yeniden içimize dönmeye zorladı. Ve yemin ediyor büyük veli, ben Allah'a kasem ederim ki, o yüce makamlara çıksaydım vallahi geriye dönmezdim diyor. Ve değerlendiren büyük insan diyor ki, işte veli ile nebi arasındaki fark budur. Biri sonsuz bir zevk için muttasıl koşar gider, bir arşiya içinde. Nebi ise varır, haktan yeniden halka döner, elinden tutup da onları getireyim diye buraya döner. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 senelik ıstırap dolu hayatı, orada kendisine vaat edilen ve gösterilen saadet karşısında, yudum yudum ümmeti içinde zehir içmeden ibarettir. Göklerin kendileri için etek açtığı insan, yerde kendine etek açacak insan arıyor akabelerde. Karanlık gecede biz dışarıya çıkarken yanımızda muhafız arıyoruz. En mücrim bir kardeşiniz yürürken aman bir şey olur diye biri önünde yürüyor biri arkasında biri sağında biri solunda. Ne önünde yürüyen vardı ne arkasında ne önünde. Tek başına sesleniyordu. O bir yerde bir gün yatarken ah bir insan olsa da beni korusa diye düşünüyordu. Şu gece şöyle bir uyusam istirahat etsem diyordu. Tam bu düşüncedeyken var mı bunun gibi dayı işte bu benim dayımdır dedi iftar etti. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas'ın kılıcının şakırtısı duyuluyor kapının önünde. Resulullah sesleniyor, o kimdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ya Resulallah Sa'd ibn-i Vakkas, ne arıyorsun sen orada? İçime bir endişe düştü, sana bir şey yaparlar diye. Perde darın olayım, bekçin olayım diye geldim seni bekliyorum ya Resulallah diyordu. Buyuruyor ki Hz. Aişe'nin nakliyle, şu kabileye uğradım şöyle yüz göstermedi, ittiler. Şu kabile başıma taş saçtı, onlara dedim ki beni himaye edin, Rabbimin dinini neşredeyim, çok istifade edeceksiniz, benimle istihza ettiler. Bir kabileden ciddi hakaret görmüştüm, ayrılacağım zaman kabilenin iki büklüm, süratle mezara doğru giden bir yaşlısını rastladım. Belki bu yaşlı beni anlar dedim, gençlerde hala gençlik hevesatı ve hissiyatı var. Mezara doğru süratle giden bu yaşlı beni anlar dedim. Yanına sokuldum dedim ki kabilen adına beni himaye ederseniz, ben Rabbimin dinini size neşederim. Arkamda da kızıl saçlı insan, her yerde benim kurduğum düzeni bozan insan, Kur'an-ı Kerim'in kendisini lanet ettiği Ebu Leheb dolaşıyordu. Ben kime bir şey anlatırsam o bozuyordu, o havayı bozuyordu. Yaşlı adama anlattım bunları, dinledi dinledi, istihza etti benimle. Senin yolun, yöntemin doğru olsaydı şu senin, Mekke halkın seni kabul ederdi dedim. Git başımdan de mi kana boyama dedim. Bir fenalık elimden çıkacak diyordu, yaşlı adam cehennem kütüyüm. Melul Mahzun yanından ayrılırken kızıl saçlı adam onun yanına da gelmişti. Ve ona şöyle diyordu, eğer herkes senin gibi akıllı olsaydı bu bir tane adam bulamayacaktı. Kafir akıllı olmakla alkışlanıyordu. Kainatın beyni zayıf hadisle ifade edilen ''Evvelü mâ halakallâhu'l-akl'' ''Evvelü mâ halakallâhul diye kendisini anlatan Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. O zayıf hadiste de ilk yaratılan şey akıldır. Kainatın aklı, beyni ve pazusu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam akılsızlıkla itham ediliyor. Onun arkasında, onun düzenini bozan, havasını bozan insana da akıllı deniyordum. Buna rağmen sabrediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun yol meşakkatlerine katlanıyor. Mahaliki göğüslüyor. Ateşten çemberleri geçmeye çalışıyor. Vicdanında duyduğu bu derin ısrabı, büyük hakikati başkalarına anlatmak suretiyle atacağına inanıyordu. Hayatının sonuna kadar da bu kadar temiz nefes, bu kadar temiz soluklarla yaşadı. Ümmeti bizler onun temiz soluklarıyla yaşıyoruz. Hala şu anda dahi vicdanımızda o derin solukları nesip gittiğini hissediyoruz. Bu sevgiyi biz onu sevmiyoruz haddizatında. Ben onu seviyorum desem münafıklık yapmış olurum. Fakat şu hali ve havayı dahi şu minnacik ve zayıf kalplerimizden Hz. Allah meydana getiriyorsa Akif'in ifadeleriyle medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Diyoruz ki bizim içimizde esen her şey Medine'den geliyor. Kubbey-i esiyor. Binanın ale havamızda, hareketimizde ve davranışlarımızda bizim bir Muhammedilik var sallallahu aleyhi ve sellem. Kendinden 14 asır sonra camileri laba dolduran ne söylediğini bilmeden halka bir kısım şeyler bağırıp, çağırıp, bir şeyler anlatmaya çalışan bizim gibi nadanları onun hatırına dinleyen cemaat, ona karşı ne dellü, derin bir saygı içinde bulunduğun en büyük emaresi ve nişanıdır. Ona Allah'ın binlerce salat ve selamı, sadık kardeşleri, arkadaşları ve yaranlarıyla beraber olsun. Allah bizi dünyada ve ukbada ondan, onun büyük yüce yüceltici atmosferinden bir lahza uzak eylemesin. Aziz Müslüman, benim girizgahım idi: hava kararmış olabilir, sizi yılgınlığa sevk etmiş olabilirler. Her gün ümidinizin üzerinde bir balyoz yemiş olabilirsiniz. Ense kökünüze sizi iki büklüm edecek bir darbe yemiş olabilirsiniz. Fakat, Ağazım çıktığı kadar aykırmak istiyorum, mümin ümitsizliğe düşmemelidir. Bir manasıyla Allah'a itimat eden mümin, Allah'a itimat etmelidir. Allah'a iman eden insan aynı zamanda Allah'a itimat etmelidir. Rabbim sayeden cehd bir yol arayana binlerce yol vaat ediyorsa, değişik yollardan belli bir muvaffakiyet ufkuna yükselme vaadini bize veriyorsa, Rabbimizin tekefür buyurduğu bir davada ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. Şimdiye kadar biz bin bir inhitat gördük. Bin bir defa yıkılmalara şahit olduk. Geride sadece bir enkazdan ibaret kalmış cemaatlerin, toplulukların enkazına, kırıntılarına, döküntülerine şahit olduk. Harsları alt üst olmuş cemaatler gördük. Medeniyetleri alt üst olmuş cemaatler gördük. Ve yine gördü ki bunların üzerinde Allah daima teceddüd eden yeni yeni cilveleriyle yeni yeni şeyler kurdu. Hazreti Nuh'dan sonra her şey yıkılırken insanlık ümitsizliğe düşecektir. Hazreti Musa'nın güçlü omuzları üzerinde yeniden o rayına oturtuldu. O güne kadar aralıklarla nice nebiiler geldi, hakikatleri anlattılar. Ve efendimizden evvelde sallallahu aleyhi ve sellem Büyük mesele, büyük hakikat, böyle bir çukura düşmüş ve onu çıkaracak kuvvetli bir el bekliyordu. Yeniden yine çıkarıldı, rayına oturuldu. İki buçuk, üç asır evvel bu iş yeniden çukura düştü. İki buçuk asır atla bu nesil çukura doğru koştu. Dereler ona tepe gösterildi. Ateşler ve yangınlar derya diye kendisine tavsiye edildi. Ateşten çemberin içine gül bahçesine gider gibi koştum. Kelebekler gibi pervaz etti, ateşin etrafında döndü. Kendini yaktı, neslini yaktı, ailesini yaktı. Mescidini yaktı, mabedini yaktı, milleti ve devleti tedirgin ettim. Bu ateş, ateşin aşıkların, bu ateşini şeylerin arkasından koşan kimseler. Fakat elli senelik bir mazimiz var ki, bizde bu ateşten doğru bir çıkılışı, ateşten kurtulmak için bir azmi, bir gayreti, kemal ciddiyetle görmekteyiz, Allah'a binlerce hamdü ve sena olsun. Şu nesle baktığınız zaman bunu anlayacaksınız. Şu heptenci neslin bakışlarında bunu anlayacak. Simasındaki temiz gamzelerde bunu okuyacaksınız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Allah bizi bu hale getirdikten sonra yeniden bir güdükleşmeye itmeyecek, bu işi devam ettirecektir. Adeti i böyle öyle olmuş. Hiçbir yerde sofrayı milletin önüne koyup da sonra yedirmeden kaldırmamıştır. Sofrayı koyan Rabbi Ecelle Alâ, o sofranın ithamı ermesini ve sonunda ellerin kalkıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesini, bunu da temin buyurmuştur. Şimdi bizim ağzımıza numuneler tattırıldı. Bir sahabi hayat ve neşvesinin ne demek olduğu şuuru, kafalarımızda şimşek halinde çakmaya başladı. Hazreti Muhammed dünyasını sallallahu aleyhi ve sellem az buçuk anlar olduk. Buludun gözü rahmetle dolmuş, üzerimize damlaması kalmıştır. Bu kadar ümid içinde bizi beklettikten sonra yeniden ümitsizliğe itmez. Kim itmez bizi? 114 surenin başında ve birinin ortasında Bismillahirrahmanirrahim dedirterek Rahmaniyet ve Rahimiyet'ini bize anlatan Allah ümidimizi kırmaz bizim. Ali, önümüzdeki günler, içtimai coğrafyada ciddi değişikliklerin olacağı günlerdir. Ümit var olabilirsiniz. Dağ başındaki bir yer çökebilir. Bir hasif olabilir, bir yer batabilir. Yer fiziğinde cereyan eden hadiseler, içtimai'nin fiziğinde de diyeyim tabi caizse cereyan edebilir. İctimai enkazda da çökmeler kalkmalar olabilir mütemerritler ve firavunlar insanlığa hükmedebilecek, mualla görünen mevkilere yükselebilir. ehl İslam bir zaman elini Kur'an'dan gevşettiği için, camideki dinini bilmediği için, şeriat-ı fıtriyenin kanunlarından gehbal olmadığı için, Allah'ın Kur'an'ını okurken, o Kur'an'ın tercümanlık yaptığı kainat kitabını bilmediği için, muvakkat bir mezellete maruz olabilir ahlak Aliiye ilahiyeyi terk ettiği için Allah Celle Celal onu mezzelte maruz edebilir. Efendimizden koptuğu için Sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkaten onun atmosferinin dışına çıkarabilir. Fakat ve Akkı Beülil müttakin Fermansüphanesi ile bize gösteriyor ki en camı netice müttakilere aittır. Elhakku yalu aley mi düz durumu midir? Müslümanlar bunu düstur kabul etmişlerdir. Hak alidir. Evvel hak ali olma sevdasında olmalıdır. Hak yeryüzünde muvazene unsuru olmayı ideal edilmelidir. Yeryüzünde bana hakem olarak müracaat edilmelidir. Ve kazalik cealnakum ummeten vesatan li tekunuu şuhada nas. Fermani-i ile ümmeti Muhammed'e kamet kesen ve biçen Hazreti Allah bu ümmetin muvazene unsuru olmasını istemektedir. Binan Ali Fatih duygu ve düşüncesiyle, Fatihlik duygu ve düşüncesiyle cemaat-i evvelan ali ve yüce olma sevdası içinde bulunmalıdır. Bu surların üzerine sancağı dikecek, sikkeyi ben kesecek, turrayı ben basacağım. Fatih gibi cihana ben hükmedecek ve fatih nesl olmayı göstereceğim. El hakku yalü veleyu aleyh. Meselenin bir yönü budur. İkinci yönüne gelince, Hak hiçbir zaman çok uzun müddet ayaklar altında kalmamıştır. Muhakkak en İslam ve ahlı imanın o mevzudaki gevşekliğinden ötürü, o paya kendilerinden alınmış ise de fakat uzun sürmemiş Allah'ın inayet ve ihsanıyla bu iş yeniden olmuştur. Bina biz iki buçuk asır üç asırlık bir gece yaşadıktan sonra. Ümid ediyoruz Rabbimizden ve şu hâlde bakarak ümitleniyoruz da aynı zamanda. İnşallah Leyli Yardımımızın sonu erdirsin. Bir nehar bir bahar neşvesi ve huzuru içindem. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Sallatu olan bizleri mesut ve bahtiyar eylesin. Fakat bu iş aziz Müslüman gayret istemektedir. Zira Cenab-ı Hak size bu türlü vaadi subanisile ümit vermesine mukabil, sizin bu istikamette mücadele etmenizi istemektedir. Elinizdeki barutu kullanmanızı istemektedir. Barut derken yani sizi ihsan ettiği dinamizmi kullanmanızı, potansiyelinizi kullanmanızı istemektedir. Neye sahipsiniz? Ve bunun ne kadarını canınız gibi ve canınızdan artık sevdiğiniz İslam dininin ufkunuzda yücelmesi istikametinde sarf ettiniz. İşte bunu size soracaktır. Siz bunu kullandığınız zaman, size ait olan şeyleri kullandığınız zaman, buraya kadar biz yaptık, bundan ötesi size ait ya Rabbim. Esbaba tevessül, temessük diye bir şey dedin. İşte biz de onu yaptık. Asıl hidayetin halkına gelince o sana aittir. Onu sen yaparsın diyebileceğimiz mevkiye yükselme meselesi lazımdır. Allah orada yapacaktır. Dünyada, ukvada, binlercesini yaptığı gibi, orada da yine inayeti i onu yapacaktır. Mahşere dair tatlı bir tablo naklederler. Hadis-i şeriflerde. Nebiler şefaat eder. Şefaatleri altında Cenab-ı Hak yaşamaya muvaffak eylesin, onlardan istifade müyesser eylesin. Sıddik'in şefaat eder, evliya şefaat eder, sülaha şefaat eder. Her şefaatle pek çok kimseler azabı elimden kurtulur, naimi Cennet'e vasıl ve dahil olur. Her şefaat eden bir sürü mücrimin elinden tutar, onlar ebediyen mesut yaşayacağı bir yola çıkarır. Belki Cennet'e girmelerini Allah onları vesile kılar. Hadis-i Şerif anlatıyor. Herkes işini bitirdikten sonra diyor ki Efendimiz Cenab-ı Hak kabzeyi sübhanesiyle o mücrim güruha elini atar. Der ki herkes nebiler vazifelerini yaptı, Sıddıklar vazifelerini yaptı, şimdi sıra bana geldi. Benim de kendilerine inayet edeceğim kimseler vardır diye bir kabza alacak. Allah'ın kabzası kim bilir belki yeryüzündeki kumlar sayısınca insanın kurtulmasına vesile olur ki her yerde kaybeden nefsim gibi mücrimler ben o noktada kendimi düşünüyorum, tevafuken, senin inayetin olarak ben de o esnada o avucun içine girebilsem, ben de kurtulabilsem, son kurtulmuşlardan olabilsem, ümidini taşımaktayım. Bunun gibi dünyada herkes kendisine düşen vazifeyi yapacak. Vazifeyi yapacak sonra Rabbine el açacak. Diyecek ki, ey kudreti, yüce iradesi, yüce meşi'eti, yüce olan Hazreti Allah, Buraya kadar yaptık, yap dediğiniz için yaptık, bundan öte senin esas yapacağın şeyi intizar ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da bundan ibaretti. Allah Celle Celaluhu şe'ni rububiyetin muktezasını yerine getirecektir. Kuyunun dibinde durup da dıştaki işlere müdahale etmemeli suyu edeb olur. Rabbin tasarrufuna karışmamalı suyu edeb olur. Büyük hülyalardan ve hayallerden bahsetmemeli ona karşı terbiyesizlik olur. Bize düşen şey vazife yapmaktır. Son soluğumuza kadar tükeneceğimiz ana kadar vazife yapmaktır. Allah Celle Celaluhu Şeyh'in rububiyetinin muktezasını yerine getirecektir. Cuma günü bir vesile yakaladığım için arz etmiştim. Size arz etmeden de geri kalamayacağım. Size de arz edeceğim. Bir yerde bir meselenin bayrakları, bir meseleyi omuzuna alıp bayrak gibi taşıyan insan, o iş kendisine azametiyle, azametiyle o iş kendisine terettüp ettiği müddetçe, kendi yapabileceğini yapacak da, sonra kendisinin bittiği yerde başkasının kendisine el uzatmasını dileyecektir. Fakat orada da Allah Celle Celaluhu o işi yere düşürmeyecek, paymal etmeyecektir. Elverir ki insan yapsın, o işi yapsın. Yanan bir mum gibi yansın, yansın, tahtıya dayansın. O tahtıya dayandığı anda yüce alemlerden ayrı bir mum gelecek, yeniden yanmaya başlayacaktır. Fakat asıl mesele bir mum halinde yanıp aydınlatmak isteyenler, acaba sonuna kadar yanıp da tahtıya dayandılar mı? Beden adına bütün enerjilerini sarf ettiler mi? Kollarını, kanatlarını attılar mı? O yolda tamamen tükendiler mi? Şayet tükenmeden başlarına bir bela, bir musibet, bir dahiye gelirsem, mesul olacaklarından endişe etmezler mi? Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu Teala hazretleri. Resul Ekrem'e bütün hayat boyu bekçilik yapmış bir insandır. Onun efendimizi tanıdığı dönemde onu çok genç görüyoruz. Henüz daha bıyıkları terlememiş bir delikanlı. Biraz evvel adından bahsettiğim Habbab bin Eret'in irşadıyla ile ü Risale-i gelmiş. Gizli gizli karanlık sokaklardan İbn-i Erkam'ın evine sızabilmiş. Ve Resul-i Ekrem'le diz dize geldiği andan itibaren de bir daha onun soluklarını unutmamış. Burnunun ucunda daima nefeslerini duyar bir hayat yaşamıştı. Henüz Müslümanlık ufkundan, havasından, atmosferinden habersiz olan Ömer her gün onu dövüyordu. Anası da dövüyordu, altında yumuşak döşekler, panjurların açılıp kendisinden mendilin sallandığı, evimize gelsin de evimiz şereflensin diye beklenen genç, yakışıklı, görkemli delikanlı. Bütün bu yumuşak hayat her şeyi terk etmiş. Resul-i Ekrem'e diz dize geldiği andan itibaren postlara sarılmış, arzu-u budiyet içinde bakfa hayat etmiş ona. Haberşistan'a gideceksin gitmiş, döneceksin gelmiş, Medine'ye gideceksin gitmiş. Bedir'de bulunacaksın, delikanlı orada da bulunmuş, sırtında taşıdığı post vardır. Mekke'nin en soylu insanı. Mekke'nin yarısını parasıyla alabilecek fakat sırtında elbisesi kalmamıştır. İslam'a gönül vermiş ve her şeyini beraber vermiş. Bedir tatlı anlatılmıştı. Tatlı atlatılmıştı, Uhud onun için sarf bir kaya, bir yokuş haline gelmişti. Nesibe onun durumunu anlatırken, Medine'den çıktım, Uhud'a doğru geldiğim esnada Efendimiz'in yanında kimse kalmamıştı. Ben bir kadındım, sargı mataramla geliyordum. Manzarayı görünce iş başa düştü dedim. Kılıcı alınca sadece savaşa Musab'ı gördüm. Musab kolunu kaldırıyor, kanadını kaldırıyordu. Resul Ekrem'in mübarek cübbesini sırtına almıştı. İbni Kamy'a oraya kadar sokulunca beni de bir kılıç darbesiyle işleme hale getirdi. Musab kale gibi duruyordu. Hayatta kaldığı müddetçe onun zülfüleri karışmayacak, ve ona kimse dokunamayacaktı. Ben var iken ona kimse uzatamaz diyordu. Cübbe sırtında sağa sola koşuyordu. Bir kılıç darbesi ağacı budar gibi sağ kolunu alıp aşağıya götürdüğünde ve Muhammedün illa resul fakat halat min qablihi diyordu. Muhammed Allah'ın bir elçisidir. Ondan evvelde çok peygamber geldi gitti. Sol kolunu da bir kılıç darbesi indirirken o yine aynı ayeti okuyordu. Kılıç darbesi ense köküne inip de boynunu çalışmaz hale getirince yüzü koyu yere düşüyordu ve başını kumların içine sokuyordu. Bir hocamızdan değerlendirme dinledim ben. Başın yanına gelince tanın, tanınacak halde değildi. Başında durdu şöyle dedi. Musa başını yüzünün için saklıyor biliyor musunuz? Kollarını kaybetti, bacaklarını kaybetti. Ayakta duracak ve söz konuşacak hali yoktu. Ben de o esnada yapayalnız kalmıştım. Eğer bakışları bana müteveccü olsaydı, kendisini mesul sayıyordu. Ben daha hatar bir nefes olduğu müddetçe, Resul-i Ekrem'e bir el ilişirse ben Rabbim'in huzuruna nasıl çıkarım? Onun için yüzünü saklıyordu, diyor Musab. İki kişiyi bir kefene sardı. Mübarek vücudunu kapatacak kefeni de yoktu. Avret yerini kapadı, uğdun sinesine gömdüler. Ders alınsın diye. Hakka karşı iktihamın ne kadar ne kadar yapılması gerekiyor gösterilsin diye. Post içinde yaşadı. Postun hakkını verdi. Sırtında taşıdığı postun hakkını verdi verdiği zaman 22-23 yaşındaydı. Gençliği tam kıvamındaydı. Damarlarında kan, beşeriyet ve şehvet diye aktığı dönemde yapıyordu bunları. Bütün hayat ve memat her şeyi açmıştı. Vefat ederken de yüzünü saklıyordu. Şayet ona dokunurlarsa ben de onu görürsem Musap kalbi nasıl dayanır bu işe? Atom zerrattağ dedince parçalanman lazım senin, öyleyse saklayıver, Saklayıverdi. onun başına inen kılıçları görme diyordu. 20. asrın cemaati baksın ve görsün, Kur'an'ın başına kalkıp inen kılıç darbeleri karşısında baksın ve görsün, Resulullah'ın adının ve yadının defterlerden silinişini baksın ve görsün, ona küfredişi ve korkunç nankörlüğün buhutlarını baksın ve görsün. Kandan irinden deryanın hatta pek çoğumuzu ümitsiz hale getirdiğini baksın ve görsün. Ve bu manzara karşısında kol kanat vermeye hazır olmayan inşallah ümmeti Muhammed hazırdır diyeyim. Öyle bir gün öyle bir dem gelirse hazırdır ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam baksın görsün. Hak uğrunda kurban ister. Hak uğrunda her şeyi feda etmek iktiza eder. Neyin, ne zaman, nasıl verilmesi lazım geldiğini bilecek ve vereceksin. 13 sene o, hayatın zevkini, safasını vermiş. Yumuşak döşeğini vermiş, günde üç defa kendi yemeğini vermiş, kahvaltını, akşam yemeğini vermiş. Aile zevkini, evlenme hayat huzurunu vermiş. Annenin yumuşak ve sıcak yuvasını vermiş. Mekke'yi, Ümmü'l-Kura'yı terk etmeyi vermiş, terk etmiş Mekke'yi vermiş. Yabancı memleketlerde hayat yaşamış, ıstıraplı bir hayat yaşamış, hayatın zevk ve safasını vermiş. Uhud gibi bir yere gelince verecek başka bir şeyim kalmadı. Bir başka hocadan da şöyle dinlemiştim ama kaynaklarda yerini bulamamıştım. i̇bn Kamya son kılıç darbesini boynuna indirirken, kolu kanadı kırılan Musab'ın dudaklarından şu sözler döküldü diyordu. Hoca efendi kaynağını bulamadım. Al diyordu, bir bu kaldı onu da verip de kurtulayım diyordu. Bu çok derin haddi zatında. Ben şimdi sana sorayım. Sen sırtında taşıdığın her şeyi, her şeyin uğrunda verdikleri Resulullah'ın uğrunda verdin mi acaba? Yemeklerinden, üç yemeğinden birini feda edebildin mi acaba? Sekiz saatlik gece uykunun birkaç saatini acaba neşrihak yapmaya verebildin mi? Talep eysen yazın 4 aylık tatilini köyde kentte hakkı anlatmak için ayırabildin mi? Allah'a satabildin mi? Maddi manevi feyizat hislerini feda edebildin mi? Bir velilik teklifi karşısında dahi elinin tersiyle rahatlıkla itmesini bilebildin mi? Bana sen gerek değilsin. Ben de lezzetin kulu değilim. Ben Hazreti Muhammed'in bendesiyim Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyebildin mi? Sana soracaklar. Bana da bunları soracaklar. Ey sesiyle, soluğuyla, avazıyla münafıklık kokan adam diye soracaklar, bana da soracaklar. Ama size de soracaklar bunu. Yıkılan umranınızın hesabını soracaklar. Yakınınızın, akrabalığınızın, çocuklarının şirazeden çıkmasını soracaklar. Müesseseler kurup onları himaye etme mümkünken etmeyişinizin hesabını soracaklar. Fabrikalara yüzbinlerce para yatırırken, Nesne hizmet etmek üzere mektepler ve kurslar açmamanın hesabını soracaklar. Yakasını kurtaranların yanında yakayı kurtarmak çok zor olacaktır. Ev yaptığınız kadar yaptınız mı bu işi? Beş bininizde 50 binlik işlere girerken, beş bininizde acaba bu işlerde 50 binlik iş yapabildiniz mi? Dünyaya balıklamasına dalarken, tehlikeleri göğüslerken, Canımızdan daha artık sevdik dediğimiz Hazreti Muhammed uğrunda aynı tehalükü gösterebildik mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ciddi bir hesap var, intizar ediyor kapının berasında. Her an yüzümüze açılacak, kapının arkasında ciddi bir hesap var. Defterleri pek çok büyük merkuplara yüklense taşınmaz büyük defterleri. Havi bulunan ciddi hesaplar var kapının arkasında. Kapı ne zaman açılır? Ne zaman yüzümüze açılır, hesabımızla karşı karşıya gelir ve kalırız bilemiyorum. Ama günümüzün insanına ciddi bir ceh düşmektedir, onu arz edeyim ben. İster ben olayım, ister siz olun. Ciddi bir hesap düşmektedir, hesabımızı yapıp o ilk silkte yaşayanların, altın halkada yaşayanların içinde yerimizi alabilmemiz, Onların arkasında yerimizi alabilmemiz için, biz de kendi hesabımızı yapmamız gerekmektedir. Onlar kendi dünyalarını aydınlattılar. Sahabi kendi dünyasını aydınlattı. Nebinin etrafında koştu, nurdan bir halka teşkil etti, bir hale haline geldi. Etraf yıldızlar alemine koşuyor gibi koştu ve tenevvür etti. 20. asır bütün zulüm ve zulümatıyla başımıza geldi, yıkıldı. Bu dünyayı bizim başımıza yıkan bizden evvelkiler idi. Onları kınamayacağım taan ve bulunmayacağım. Demeyeceğim camide Müslümanlığı bilemediler. Demeyeceğim tekkede ve de Müslümanlığı bilemediler. Demeyeceğim hacerül ül Es'adi öperken Müslümanlığı bilemediler, kafire teslim ettiler müminin dünyasını. Demeyeceğim çünkü tilke ümmetum qad leha mâ kesebet. Onlar bir cemaattı, mahvetti, Rabbin huzuruna gittiler. Dilime bir kilit talinde vuruluyor ve la teskuru mesavi Bu söz sözü Laleğiher olan bir makamdan geliyor. Ona temenni içindeyim. Bütün saygımda eğiliyorum. Ölmüşlerinizin mesavisini kötülüklerini zikretmeyin, etmeyeceğim. Anlatmayacağım bunların. Fakat biz dünyamızı enkaz haline getiren Miras yedi bir cemaatten bu hale gelmiş bir topluluğuz, bu katidir, tafsiline geçmiyorum bunun. Ama biz, bizden sonra gelecek nesillerin, benim yaptığım gibi içinden kabarıp kabarıp gırtlağına gelen şeyleri, yutma durumunda onları bırakmamak için bize düşen şeyi yapma mecburiyetindeyiz. İçimde bağışlayın bir halinde bağırma, haykırma ve kükreme geliyoruz. Onlara acı söz söyleme, telin etme geliyor. Camideyken fersa, fersa Allah'tan uzak olan insana kükremek geliyor. Fakat ben bunu yutuyorum. Gelecek da aynı sıra içinde bunu yutmamasını düşünüyorsanız, canınızı dişinize takınız. Rabbin size ihsan ettiği her şeyi Rabbin yolunda kullanınız. Bir Hz. Muhammed dünyası kurunuz sallallahu aleyhi sellem her zamankinden daha çok ve daha ziyade günümüzün insanı Muhammediliğe çok muhtaçtır. Din manasında kastetmiyorum. Bir nuansa kelamcı tenkit edebilir. ahlak Ahmediyye aleyhissalatu vesselam zaviyesinden arz ediyorum. Sevgiye, rafata, şefkate, mazluma muhtaça el uzatmayan bir Muhammedilik havası içinde çok muhtaçız diyorum her devirden daha ziyade. Günümüzde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda yapılması gereken şeyi yaparsak, siz ağladınız, biz ağladık, bizden evvelkiler ağladı. Gelecek nesilleri sevinç gözyaşları döktürür, mesul ve memnun ederiz. Onlar da belki ağlayacaklar ama sevinç gözyaşları dökecekler. Kaldı ki, Dünden bugüne cenab ı Hak tırmandıra tırmandıra, bizi öyle bir yere çıkardı ki ona binlerce camtı ve sena olsun. Artık buradan aşağıya inmeyi de düşünmüyoruz. Türkiye'mizin içinde Alem-i İslam'la beraber şu anda öyle bir oluş, öyle bir diriliş müşahede ediyoruz ki, artık bundan geriye dönmek, geriye gitmek bize çok kiran gelecek ve buna kalbimizin tahammülü yoktur. Biz bunu alıştık ve ısındık. Rahmet ısındırdı bunu bize. Bundan öte bize düşen şeyi yapmalıyız, aziz Müslüman. O birimizi bin etti. Bir kere haykırmamız ve hükürmemiz karşısında binlerce lütufta bulunduğu günlerde, yanda, anlarda ve dakikalarda. Onun bu sonsuz lütfuna karşı, sonsuz, silim mukabele etmek suretiyle bunu çok iyi değerlendirelim. Allah bize başlattığı bu nimeti ikmal buyursun. Nimet başladığında bir gayret, bir cahit istediği gibi, Devamında da ayrı bir gayret ve cehd ister ve sonra ikmal edilmesi için ayrı bir gayret ve cehd ister. Sonra da korunması için ayrı bir gayret ve cehd ister. Bütün taravetiyle ve canlılığıyla ayrı bir gayret ve cehd ister. Ben şahsen bütün karamsarlıklara rağmen neslimizi bu hava ve bu hüviyette görüyorum. Bu hava ve bu hüviyette bu işe sahip görüyorum. Anadolu'da yeni dirilişin bayramı var. Hamd ve sena olsun. Her yerde mektep yapma, kurs yapma ve yurt yapma, adeta yarışması var. Ve bütün bu hadiselere bakarken de biz, bizim gayretimizde olan şey arasında bir münasebet yakalayamıyoruz. Bir ölçürüye karşı çok ciddi nimetlerin başımızdan aşağıya rahmet gibi yağdığını görüyoruz. Ve bununla meselelerin cereyanı, tenasüb illiyet prensibine göre olmadığını görüyoruz. Fizik kanunlarının üstünde hadiselerin cereyan ettiğine şahit oluyoruz. Öksürüğe semadan yağmur yağıyor, el işaret ediyorsun, büyük lütuflar oluyor. Fahri Efendimiz yedi sene yalvarıyor, yakarıyor. Gök yağmursuz, yerde yeşilsiz. Bununla beraber el mücrimler, küçük haykırış ve höykürüşleriyle mukabele görüyor, mahşeri vicdan hüsnü kabula mazhar oluyorlar. Ben deniz, Ramazan-ı Şerif'te buraya geldim. Daha küçük bir dairede nurani bir cemaatle yüz yüze gelme, müsabe etme imkânını buldum. Ümidim dolmuş, ümit adına zenginleşmişim. Buradan Bursa'ya, Bursa'dan başka yere giderken pek çok yere uğradım. Sahi ve gayret içinde olan Müslümanların sahillerinin semeresini gördüm. Her yerden aldığım dersi bir diğer yere götürdüm, onların ümitlerine bir yama bir payanda daha götürmeye çalıştım. Hem nefsim adına hem onlar adına bunu faydalı gördüm. Fakat her gittiğimiz yerde İslam'ı heptencilik havası içinde çok ciddi sahip çıkılmış olarak buldum. Çok ciddi sahip çıkılmış olarak buldum. Ben çok yakinen bildiğim bir yerden bir iki tane misal arz edeceğim. Birini o zaman da arz etmiştim. Sahabi ruhunun yeniden var olması. Her şeyin ciddi bir hasmetlik içinde o büyük dava uğruna feda edilmesi. Yeniden bunu görünce ümide kapıldık, ümid içindeyiz. Allah ümidimizle bizi devam ettirsin. Allah bu asırda hizmet eden insanları aziz ve payidar eylesin. İmkanı olsa İslam davasına hizmet eden herkesin ayağını bastığı toprağı toplasak, bunlardan abide yapsak, yüzümüzü gözümüzü sürsek ve sonra bunu şefaatçi yaparak desek ki Allah'ım yüzümüzü gözümüzü sürdük, bizi cehenneme koyma. Kabul buyurur, ümit ediyorum. Bu küfür, tuğyan ve talalet aslında ne seviyede ve ne zaviyede dine el atarsa atsın çok büyük şeydir. biribindir. Her yerde biribin olan arkadaşlara şahit olduk. Feri fehur olmak caiz mi, değil mi? Feri fehur gittiğim yere. Orada da bu türlü hadiseler cereyan ediyor. Birisini, ikisini ben gördüm, biliyorum. Üniversiteye ve liseye açık binaların Onlarda okuyan talebeler himay edecek binaların cemaat tarafından böyle ciddi bir tehalükle ele alınması, bu beşaretin bir yanı ve bir yönüdür. Diğer yönüne gelince bu işi sürdüren ve yürüten arkadaşlar haddi zatında, halk ifadesiyle kendileri muhtacugeda. Belki kendilerine pek çoğuna bunların zekat versenin sonra geçer. Ama tıpkı Tebuk'a çıkarken pek çok kimselerin, Yahudinin de kınamasına rağmen, Hammallık yapıp, kazandığı şeyi getirip oraya verdiği gibi verenler var bunların içinde. Bir parçasını Ramazan'da size anlattım, bak tuhafınıza gidecek. Bu inşaatlardan, ortaokul ve liselerde okuyan, imam Hatip'te okuyan talebeyi ima edecek, bir naip bir tanesi şöyle yapıyor. Asıl mesele geçen gün cereyan etti, ben odamda oturuyorum, bizde elbisenin de ayakkabının da eskisi olur. Ayak takılacağı olur. Yine yani başımda duran delikanlı geldi hocam dedi falan abi geldi bana şunu getir. <gülüyor> Diyor ki acaba giyilmeyen eski bir çift ayakkabı var mı? Verseniz de giyse ayakkabım kalmadı benim'' diyordu. <gülüyor> Kendi kendime lanet ettim. Sen butun oda budur la macun satıyor. Hepsini verince giyecek ayakkabısı kalmadı. Hocaya gelip diyor ki, acaba eski bir çift ayakkabı var mı verin de giyeyim, diyor. İşte bu beni ümitlendiriyor. Tekke ve zaviye değil, mescit değil, bu beni ümitlendiriyor. Dirilen bu sahabi ruhu beni ümitlendiriyor. Rabbim bu varken onu soracak, onu da haşledecek, beni de haşledecek, gel münafık diyecek buraya. Bu adam sabahtan akşama kadar koşuyordu. Sen de kürsülerde haykırıp duruyordun. Son soluğuna kadar her şeyini verdin mi diyecek Rabbim bana. Korkuyor muyum bu işten? Korktuğumu iddia etmem ayrı bir münafıklık olacak, Allah'a sığınırım. Akibetinden endişe ediyorum, siz dua edin, Allah beni de insan eylesin. Ben sizin iyi insanlar olduğunuz kanaatindeyim. Fakat bu işe hız vermenin zaruretine de inanmaktayım. Her fert bir lahmacuncu olmalı. Saat yüz yüzbinlerce yatırım yapıp da işlemediği zaman Müslümanlığa küsmemeli. Belki son soluğuna kadar vermeli olmazsa tevekkaltu alallah demeli. Devahi ve bela gördük, musibet gördük, başımızdan dolu tanesi gibi yağmur yağdığını gördük, ne ettik ki başımıza geliyor dememeliyiz, müstahaktık geliyor demeliyiz. Herkes sahip olduğu şeyi sarf etsin, herkes sahip olduğu şeyle örfhaneye iştirak etsin. Omuzunda kafa taşıyanlar kafalarıyla, dimağında ilim taşıyanlar ilimleriyle, iki çene arasında bir dil taşıyan işleyen, bir dil taşıyan diliyle, gönlünde İslam aşkı ve heyecanı taşıyan İslam aşkı ve heyecanıyla, Hatta samimiyetini dışarıya dökmesi başkalarına müessir olacaksa samimiyetini dışarıya dökebilecek onunla ve mal Allah'ın kendisine mal verdiği kimse de Allah'ın kendisine ihsan ettiği malı sarf etmek suretiyle şu diriliş döneminde Rabbin lütfuyla başlattım ve tenasüb illiyet prensibini aşmış olarak cereyan eden şu peşi peşine birbirini takip eden mutu u ilahilerin devam ve temadisi için kendilerine verdiği şeyi kullanacak, bu iş ikmal ve itmam edecekler. Rabbim, yanımızda hasla uğrayan, batan baş aşağı giden, milletler gibi milletimizi hasiften batmadan masum ve mahfuz buyursun. Onunla herhangi bir pazarlığa girmeyi suyu edep sayarım. Biz böyle yaparsak sen de şöyle yapar mısın diyemem ona. İnnelillahi en yختabiru abdah ve leysa lilabdi en yختabira Hazreti Mesih'in şeytana karşı söylediği bu söz bizim için düsturu hayattır. Rabb kulunu imtihan eder, şöyle yapar, böyle yapar. Fakat kulun hakkı değil ve haddi değildir ki Rabbi imtihan etsin. Çalışmalarının karşılığında ondan bir şeyler beklesin. Ve olmadığı zaman da millete küssün, Rabbe küssün, hizmet eden ehl-i hamiyete küssün. Hakkımız değil ve de değildir. Onunla bir pazarla oturacak halimiz yoktur. Ondan gelen her şeye rızadide olacak, Karş onu hoşnutlukla karşılayacağız. Lütfunda hoş, karında hoş diyeceğiz Anadolu çocuğu gibi. Hak dostunun dediği gibi. Fakat biz de bu arada bize düşeni yapacağız. Ama Rabbim haif ve fasir olarak bırakmayacak. Ve ondan diliyor, dileniyoruz. Bize bir durum ihsan eyledi. Aziz olarak yaşamıştık. Saraylarda yaşamıştık. Uzun zaman üzengi öptürmüştük. Bize bir sultanlık bahşetmişti. Sultandı, bize de gedalık güzel yakışıyordu. Resul-i Ekrem'in atının imamlarını taşıma sözünü vermiştik. Arap taşıdı onu, Acem taşıdı. Milletimize gelip dayanınca kıyamete kadar biz taşıyalım dedik. Muhalif rüzgarlar esti. Ufkumuz kasvetli bulutlarla doldu. İnsanımız yıkıldı, neslimiz yıkıldı. O ziman bizim elimizden de alındı. 9-10 asırlık Hz. Vesselam'ın atını yetmiş ve zimamından tutmuş bir millet olarak diyoruz ki Ya Rabbi bizim liyakatımıza bakma, biz layık olamadık bu işe. Ahmet Cennet Vekan'ın dediği gibi sultana sultanlık, nitekim kedaya da kedalık yakışır. Kapını vuruyor ve dilenci olduğumuzu sana duyuruyoruz. Sen sultanlığını göster ve biliyorsun, bil ki kapındakiler dilencilerden ibarettir. Herhangi bir pazarlı oturma niyetinde değiliz ama alıştık bu şeylere. Biz düzen göftürmeye alıştık, biz muvazene unsuru olma durumuna alıştık. Milletler bize koştuğun, mazlumun ve mağdurun hakkını alalım, buna alıştık. Ve zaten sen de bize bu ufku gösterdin. Afgan'da mezalim oluyor, da koşamıyoruz, elimizden gelmiyor. Bağırsan çağırsan da elinden gelmiyor, çünkü muvazene unsuru değilsin. Çünkü devletlerin hakkında verilecek kararlarda, insanlık çapında kaderi kararlarda, bizim sözümüz tehdir etmiyor ve geçmiyor. Bize müracaat edilmiyor. Süper devletler bu mevzuda karar veriyorlar. O bize o yüce ufku göstermiş, o muhalla mevkide muvazene unsuru olma durumunu bize göstermiş ama biz olamadık. Olacak ve iniltileri dindireceğiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce inleyen insan vardır. Filipinlerde ağlayan insan vardır. <Gülüyor> ve şu dakikada canım çıksın karın, soğun tipinin içinde. Siz Kürtlerinize, paltolağınıza sarılmış, şurada duruyorsunuz. Belki pek çoklarınız beni bu kadar dinlediğinden ötürü de sıkılmıştır. Bu kadar da tahammülsüzlük ve sabırsızlık içinde olanlar da vardır. Düşünün ki evler yıkılmış, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla sokağa dökülmüş. Irz payimar olmuş, namus tağlan olmaktadır. Kadının, erkeğin gözünün önünde ırzına geçilmektedir ve memesi kesilmektedir. Ve müminler inim, inim, inim inlemektedir, fakat devletler bu işe seyircidir. Arenadaki bir boğuşmayı seyreder gibi seyretmekten ibarettir her şeyleri. Bu kanayan yaraya bir millet derman olacaktır, bu millet. Şu ana kadar gösterdiği tekevvünle bunu tekefül eden bu millet, bu kanayan yaraya derman olacaktır. Muazene unsur olduğu zaman, bunun beşareti umumi, havası umumi görünüşüdür ve inşallah ileride kendisinden beklenen şeyleri verdiği zaman hakikaten bu işin tam er olduğunu da gösterecektir. Binan Ali, sizin kendi neslinizi onun dertlerini kucaklayan gayretiniz aynı zamanda dünya çapında, tabakatı beşer çapında inleyen insanlığın iniltisini dindirecektir. Paymal olan namusun önüne geçecek hırzına geçilen namusun önüne geçecek, insanlığı hususuyla müminleri meselletten kurtaracaktır. İşte bu büyük mesele için siz ve gayret edecek, cehd ve gayret içinde bulunacaksınız. Allah da binbir yoldan sizi muvaffakiyet ufkuna ulaştıracak, insanlıkla beraber mesut edecektir. Ser levhamı tekrar edeyim. وَالَّذ۪ينَ le ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَمْ onlar ki bizim yolumuzda mücahede ederler. değil ilallah, mücahede fillah ve mücahede minallah havası içinde bizim yolumuzda mücahede ederler. Olurlar, oldurma işine kendilerini sardırırlar. Hakka vasıl olurlar. O alemlerin mücevherli havası onların gözünü kamaştırmaz, tekrar halkın içine dönerler. Elden tutar, o yüce alemlere yükseltmek için çalışırlar. لَنَهْ دِيَنَّهُمْ bulenem. Biz de onları yollarımıza hidayet ederiz. Ayrı ayrı mahlukatın nefesleri, solukları sayısınca yollardan onları bir hidayete ulaştırır. Saadete ulaştırır, mesut ve bahtiyar ederiz. Rabbim bizleri Mesut ve bahtiyar eylesin. Sizleri Mesut ve bahtiyar eylesin. Aziz Müslümanlar, ben bir mukaddime yapmam ayetinde bu derste imkan doğar sayılarda arz edebileceğim şeylerin ana hatlarına temas ettim. En faydalı olabileceğine inandım. Bir kısım meseleleri imkan doğar sayılarda ileride. ilerideki derslerde arz etmeyi düşünürüm. Ancak bu derslerin nerede olacağı hususunda karar vermeye selayetli ben olmadığım İçin şimdi şu anda size bir şey söyleyemeyeceğim. Bendenizi buraya çağıran arkadaşlarımız, şimdilik burada olmasını söylediler, mütevaat ettim. Önümüzde yapılması mukadderse yapılacak müsahabeler, öyle de demeyeyim de benim başkırmam, göz çıkarmam. Sizin de bunu kemali sabır ve kemali ciddiyetle dinlemeniz ve sabretmeniz hususunu beraber sürdürmemiz, nerede, hangi kubba altında ve hangi camide olur, karar verme durumunda olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Beni bugünlük bu kadarlıkla bağışlarsanız, kalbi durumumun daha fazla bu işe tahammülü olmadığını arzda bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Rabbimden niyaz ederim. Sizi aşk ve şevkle payidar eylesin. Kapılarımızın önüne kadar gelen hadiseler karşısında paniğe kapılmadan korusun. Kapınıza kadar hadiseleri getirenler bir avuç eşkıyadır. Bağışlayın, ben ne Efendimizin kürsüsünü, ne de O'nun ümmetinin huzurunu bu türlü kirli şeylerle kirletmek istemem. Ama yer yer hissiyatıma, kalbime, aklıma, nefsime, galebe çalan bazı duygular, bu türlü nazese, nabece sözleri bana söylettiriyor. Söylüyorum, kapınıza kadar gelen bir avuç eşkıyadır dükkanınızı kapatacaksınız diyen bir avuç eşkıya'dır. Başka şeylerle sizi tehdit eden, arabanızın anahtarını alan, yolda sizi durduran, köşe başında sizi bekleyen, fabrikada çarkınızın önüne engel koyan bir avuç eşkıya'dır. Malının önünde ölmek şehadettir. Nefsini korunma uğrunda ölmek şehadettir. Siz silahı alıp sokağa çıkacak ve bir dahili had çıkaracak değilsiniz. Bunu size şimdiye kadar kimse söylemedi, kimse de söylemez. Ama işinizin başında olacak, dükkanınızda olacaksınız. İcabında arkadan kilitleyecek, içinde oturacaksınız. Eşkıyaya ümit verecek ve müminin ümidini kıracak davranışlara girmeden sakınacaksınız. Sokağı bir sürü nevdiyi belirsize bırakmayacaksınız. Onların başlarına şu anda kayyum gibi dikilen kuvvetleri ve güçleri teşvik edeceksiniz. Hizmetlerini alkışlayacak ve bir bakıma bu hizmette, sizin vatanınızın, dininizin, diyanetinizin ve mukaddeslerinizin hasmı olan korkunç bir eşkıya güruğu karşısında mücadele edenlere, vuruşanlara destek olduğunuzu ilan ve ifade edeceksiniz. Dükkanınızda ve evinizde oturacaksınız. Evinize gelen geldiğine bin pişman olacak. Size zarar vermek için dükkanınızın içine giren kimse bin pişman olacak, bileceksiniz bunu. Ve kimse size ilişmeyecek. Oturacaksınız. Ama onlar baskın çıkar, sizi öldürür, şehit ederlerse şehit olacaksınız. Şahsen benim beklediğim bir tablodur. Kırk yaşına kadar mücrümane yaşamış olduğum bir hayatı, lekelerini silebilmek için yüzüme gözüme süreceğim bir kanı beklemekteyim. Senelerden beri bekliyorum, şimdiye kadar nasip olmadı. Bekliyorum. Dört göz bekliyorum bunu. Ne zaman o kanı füzdü ve Rabbil Kâbeti deyip yüzüme süreceğim, Kabe'nin Rabbine kasem ederim ki şimdi kurtuldum. Haram i̇bn Milhan gibi, intizar ediyorum. Bu bir şereftir. Fakat mümin bir de bu merhaleyi aşarsa Allah'ın tevfik ve inayetiyle, o zaman eşkıya gürhü bozguna uğrayacaktır. Ne fabrikada, ne şurada, ne de burada mümin faniye kapılmasın onun için arz ediyorum. Faniye kapılmasın, kapılmak için hiçbir sebep yoktur. Herkes vazifesinin başında, her şeyi kaybetmek kertesinde çığırtkanlık yapan şerir bir şirzime kalil vardır. Her yerde sizin kaderinize hükmetme gücüne de sahip değiller. Sadece bulunsanız, elinizi hiçbir şeye bulaştırmasanız, onlar bağışlayın, toz duman olup gideceklerdir. Bir ümit vermiş olayım size. Kaldı ki Efendimiz'in beşareti var, mücedditlerin beşareti var. Şu İstikval İnkılabatı içinde en yüksek ve gül Kur'an'ın sadası olacaktır ve bunu kimse susturamayacaktır. Emin olun da buna itimat edin. Ama işinizin başında bulunun. Kafiri teşki etmeyin. Ona cesaret vermeyin. Ve aynı zamanda onun başını ezenin de kuveyi i maneviyesini kırmayın. Dükkanınızı açın başında oturun paniğe kapılmayın. Fabrikanızı açın ve işletin panıya kapılmayın. Ama size düşen vazifeyi de yapın. Önümüzdeki günlerde inşallah teala el-Tahfi ilahinin mevce mevce geldiğini göreceksiniz. Rabbim sizin ümitlerinize büyük bağındalar ihsan etmek suretiyle sizi teyidatı sübaniyesiyle teyit etsin. Ashabı Bedir'i teyit buyurduğu gibi, Hüneyin cemaatini teyit buyurduğu gibi sizi de teyit buyursun. Lillahi taala el-Fatiha.